Kardeşleri, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları muhataplarını hürriyete davet ettiler. Özgürlüğe çağırdılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları muhataplarını İslam'a davet ederken Mekke Şehir Devleti'nde onun kuralları var. Değişmek maddeleri var yani ana yasasında. Değiştirilmesi, teklif dahi edilemez maddeleri var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları reddederek başladılar. Değiştirilmesi, teklif dahi edilemez Mekke'nin maddesi. Mekke şehir devleti çok tanrılı bir topluma sahiptir. Hayatını bu şekilde sürdürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetine La İlahe illallah Muhammed Resulullah Allah'tan başka ilah yok. yasasında değiştirilmesi dahil teklif edilemez maddeyi ayaklar altına aldılar. Ama yürüdü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O düşünce kuruluşlarından değil, o stratejik araştırma merkezlerinden değil, o kainatın sahibi şebile. Ona gelenleri hürriyete çağırdılar. Buyurdular ki: "Allahulledi halaka tum summe razaqa tum summe yumitu tum Allah rızıkları veren Allah öldü Dünyanın bütün sağlık kuruluşları bir araya gelseler hastalığı gidermezler. Allah size hayır verecekse, Allah sizi Musa kılacaksa, o zaman karşınız firavun olsa yine o sarayda hüküm size gelecek, ferman size gelecek. Bunu görüyorsunuz da neden rızık için, neden makam mevki peşinde koşarken Allah'ın karşısında değil de insanların huzurunda Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam insanlığı Allah'a kul olarak hürriyete davet ettiler. Buyurdular ki, sabah kalkıyorsunuz, namaz kılacaksınız. Farz sabahın farzında uzun kıraatte bulunacaksınız. Ama sünnetini kılarken birinci rekatında Kafirun Suresini, ikide İhlas okuyacaksınız. Yani birinci rekatında La İlahe diyeceksiniz. Allah'ın dediği, düşünceleri, ideolojileri ayaklarının altına alıyorum. Kur iltica edecek, ona sığınacaksınız. Hristiyanlıkta ya da Yahudilikte olduğu gibi bir keşişe, bir rahibe bir babaza ihtiyacınız yok darın başındasınız. Ya da denizin ortasındasınız yüzdüğünüz gemi batıyor, ellerinizi kaldırıyorsunuz. Ve ilâ se'eleke ibâdî annî fe'in kadîr Ya Muhammed kulladım sana benden soruyorlar. Diyorlar ki kaçırmış. Başında evladının gözyaşı döküyor. Ona bunlar değil, ellerini kaldırsın. Maddi anlamda vesileyle tabii ki tevessülesin. Ondan sonra ellerini kaldırsın. Söyle ya Muhabber fe inni karib ben ona her şeyden daha yakın. Onun ilirtilerini de, dualarını da, talarullarını da görecek ona icabet edecek. Kardeşim Cenab-ı Hak iletişim kurmanın yolu en muhkem yol namazdır. Efendimiz Ali selamü buyuruyor ki: Ra'sul her şeyin başı İslam'dır. Bütün bunların direği ise namazdır. Namaz sizin hayatınızı kucaklayacak, kuşatacak. Onun gölgesinde Allah'a kul olmanın özgürlüğünü, hürriyetini yaşayacaksınız. O sizin rûhunuz, şeridiniz olacak olacak. Artık namaz kılıyorsanız rızık korkunuz olmayacak. Namaz kılıyorsanız namaz sizi cemiyetin bütün şubelerinde ödediğinizi kuşanmaya davet edecek. Yani kardeşlerim namaz bize esas itibariyle iki hasat, iki hasse ihsan edecek. Bir tanesi artık kimseden çekinmeyecek. Kimseden korkmayacak. O beni yıkar, o beni yok eder, Allah'a dayanacak. O sizin rütbe şeridiniz olacak. Sonra namaz size toplumsal hayatta ödevler yükleyecek. Yani sadece buna da değil yaptığınız her işi onun için yapacaksınız. Her iş ibadet olacak. Her işte ecil haserat bekleyeceksiniz. Usul-ü sütle rivayet ediyor. An-e-lesim radıyallahu anh kall, sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. <gülüyor> diyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam'la bir seferde gidiyorduk. Feminna assai ve minna muftir. İçimizde oruç tutanlar var, tutmayanlar var. Sıcak bir gün çölde yürüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam talimat verdiler. Bir yerde konakladık, mola verdik ilanı. Yani. Elbisesi fazla olanlar başlarını aldılar. Güneşin sıcaklığında en İçimizde oruç tutanlar var, çölün bu sıcağında. Onlar daha fazla dayanamadılar, sakata, soğuğa, yere yığıldılar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından oruç tutmayanlar hemen kalktılar. Onlar için çadırlar kurdular, onların hayvanlarını suladılar. Onların ifsanlıklarını hazırladılar. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki Zehrebel muftirun bil ejri kulli sevabını oruç tutmayanlar adına. Namaz kılıyorsunuz. Eğer namazı caminin dışına çıkarmıyorsanız o zaman tecriniz çok az. Oruç tutuyorsunuz ama orucunuz sizi Hayatın bütün şubeleriyle insanların yardımına koşmaya serketmiyorsa o zaman o kardeşlerimizin imdat çığlıklarına koşmaya dair bir his yoksa bir refleks yoksa o zaman namazlarımız Allah katında makbul olmuyor demektir. Çünkü Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki namaz Müslüman'ın hayatını değiştirir. Yani namazı alır hayatın bütün şubelerine taşır. Aziz Ömer Efendimiz bir gün yanına birisi gelir. Şahidlikte bulunacak. Ömer alayallah sonra buyururlar ki bilmem yarifur. <gülüyor> Seni tanıyan birisini bana getir. Nasıl bir adamsın sen sana dair teskil edilip senin güzelliklerini ya da yanlışlarını anlasın. Giden birisini bulur getirir. Yani o onu teskil edecek. Ömer alayallah efendimiz sorar var, o teskil edecek. musun? Yani sen bunun nereye girdiğini, nereye çıktığını sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar neler yaptığını bilir misin? Adam hayır, bilmiyorum ben bunu ne yapıp komşusu değilim de. Sonra Ömer Efendimiz buyururlar ki kum te rafi'i sefer. Sen bu adamla mu? Mal aldın, mal mı? Yani çünkü adamın verası, imanı, ahlakı, ticareti ortaya çıkar. İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebesi. Ona derler ki bir ahlak, bir zürt kitabı yazar mısın? Der ki alışveriş kitabını yazdım oraya bakınız. Sonra israr ederler tekrar bir daha ahlak kitabı yazar buyururlar ki kitabın kesbi yazdım. Çünkü ahlak tiyaretinizde varsa o zaman siz en büyük Müslümanlar kadrosuna dahil oldunuz. Adam Hazreti Ömer Efendimizin. Üçüncü sorusuna da hayır cevabını verince Ömer buyurur ki o büyük Ömer Hazreti Muhammed'in öğrencisi Ömer. O zaman sen bu adamı sadece camide namaz kılarken Kur'an ve Kerim'in ayetlerini okurken gördün. Sen bunu tanımıyorsun. Sen bunu camide kıldığı namazı hayal Ticaretine, evine ne kadar taşıyabildi? Eğer orada gördüysen işte o zaman tanımış olacaktın. Adama dönüyor, diyor ki فَذْهَمْ فَاَتِن۪ي بِمَنْ يَعْنِفُ Git seni tanıyan evinde, sokağında tanıyan bir adamı bana getir. Yani öyle bir komşu getir ki, Seleften birisinin evini fareler istila eder. Arkadaşlar Arkadaşları der ki ona, Evine bir kedi alsan, kedi koysan, Kedi bütün fareleri öldürür, seni de bu beladan kurtarır. Eski zaman evleri, köy evleri tahtadan, tahtadan birbirine muhtasıl, birbirine yapışmışlar. O büyük Müslüman der ki, kedi eve almak benim de geldi. Fakat eğer kediyi alırsam, kedi farelerin peşine koşunca fareler bizim evden komşunun evine gider. Komşu yazar. bütün ayazını da yerde bulamayan, üşüyen yavrulara sorsa, onlar bizim namazımıza, bizim kulluğumuza bizim Hazreti Muhammed aleyhisselama teslimiyetimize ne kadar şehadet ederler o halde namaz bir insanın yüreğindeki kula karşı olan kulluk korkusunu alır götürür ikincisi namaz size özgürlük verir üçüncüsü namaz size Müslüman kardeşlerimizin imdadına koşma refleksini ihsan eder. Kardeşlerim, eğer böyle bir hayat güzelse, bu hayatı Hz. Muhammed yaşadılar. Onun hesabı sonraki kuşaklara aktardılar. O halde zincirle'i kırın, Hz. Muhammed'in yaşattığı hayata koşun. Onun dünyasına ve i ki ya Resulallah